allah Teala'nın bu dünyada zulme izin vermesinin nedeni, şükürsüz olduğumuzdan kaynaklı mıdır hocam? Şimdi Cenab-ı Hak Celle ve Alâ Hazretleri kainatı yaratıp insanın emrine verdiği vakitte insana buranın bir imtihan yeri olduğunu söylemiştir. Açıkça bunu bildirmiştir. Bu dünya imtihan yeridir. O zaman imtihanın kazanılabilmesi için İmtihan olan şahısların serbest olması gerekir. Yani bir hoca mesela sınıfta imtihan yapıyor. Herkesin eline kağıtları verdi. Kağıtları verdikten sonra hiç kağıtlara yazılanlara, sorulanlara ve yazılanlara bakmadan talebelerin seviyelerini ben biliyorum nasıl olsa deyip doğrudan puanları verse kağıtların üzerine zayıf alan bir delikanlı itiraz etse ve dese ki Hocam ben çalışmıştım ve iyi de hazırlanmıştım. Sorularınızın tamamına cevap verdim. Niye bana zayıf verdiniz? Öğretmen ne diyecek? E ben biliyordum senin seviyenin, ona göre verdim dese o zaman bu zulüm olur. Niye? Çünkü o öğrenci hatasını o gece telafi etmiş veya bir hafta önceden telafi etmiş, çalışmış, gayret etmiş ve sorularda başarıyla cevaplamıştır. O zaman var olanı yaptığına göre... Ne yapmak lazım? Not vermek lazım. İşte bu dünyada insanlar imtihandadır ve insanlar da imtihan olduğunda hür bırakılmış, serbest bırakılmış. Cenab-ı Hak Celle ve Alâ Hazretleri ezeli bilgisine göre değil, sizin yaptıklarınıza göre ne yapıyor? Ahirette mükafat veya ceza veriyor. Mükafat veya ceza veriyor. E, kula da bu dünyada yaptıklarının karşılığında tövbe imkanı da sunuyor. Tövbe imkanı. Hem serbestsiniz, hem tövbe imkanı sunmuş, özür dileme imkanı sunmuş. Ama siz tövbe etmemiş ısrarla hataya, zulme, yanlışa, harama dalıp ömrünüzde böyle tüketmişseniz oradaki karşılığı da ne olacaktır? Ceza olacaktır. Ömrünüzü Allah'ın çizdiği çizgide yürümüşseniz oradaki karşılığa mükafat olacaktır. Dolayısıyla zalimin zulmüne müsaade edilmesi, müsaade edilmesi onun bir imtihanıdır mazluma da bir imtihandır. Nedir o? Zalimin zulmüne engel olma imkanı var ama neme lazımcı yaşıyor ise, bana ne diyorsa, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyorsa, o da mazlumun imtihanıdır. Niye? Çünkü Allah buna da şu görevi vermiş. Demiş ki, benim haram kıldığım hususları değiştirme imkanım varsa elinle, yani gücünle değiştirme imkanım varsa, devlet erkisi güç kullanır. Devlet erkeği güçle engel olacak. İkinci basamak güçle engel olma imkanı yok ise dille bu alimler yapacak bunu. Veya bu hususu bilen insanlar yapacak. Buna da gücü yetmiyor ise kalbiyle buz edecek ve eliyle ve diliyle bunları engelleyecek insanlara destek verecek. Bu seçimlerde de böyledir, bu başka hususlarda da böyledir. Destek verecek, kamuoyunda destek verecek her alanda ya. Yani. Diyelim ki internette bir oylama yapılıyor. Oraya girecek destek verecek. Diyecek ki ben bunu istemiyorum diyecek. Veya herhangi bir hususta onun fikri sorulduğunda hayır ben buna karşıyım diyecek. Bakın zalimin imtihanı olduğu kadar mazlumun da neydir? İmtihanıdır. Ama zalimlere verilen bu serbest alan, bu dünyadaki serbest alan illa bizim şükürsüzlüğümüzden kaynaklanmaz. Evet şükürsüzlüğümüz belaların gelmesine bir nedendir. Ama sadece şükürsüzlük belalar için tek neden değildir. Başka nedenler de vardır. Onun için biz bütün nedenlere, bütün nedenlere bakarak kendimizi düzeltmeli. Niye, niye zalim zulme diyor? Bizim bize verilen mesela güç hazırlama, değil mi? Bugün İslam alemi, İslam alemi e, genelde Batının ve Amerika gibi efendim sanayi ve teknoloji gelişmiş ülkelerin Hegemonyası altında. Sebep ne? Efendim biz güçsüzüz. Allah bizi emretmedi mi? Ve ait lahum masataatun min quwwatin turhibu bihi aduwallahi va aduwakum. Onlara gücünüz oranda güç hazırlayın ki tamam? Hem Allah'ın hem de kendinizin düşmanlarını caydırıcı olasınız diye. Niye sanayi ve teknolojide ilerlemek için yarışmadınız? Onları geçmek için silahınızı, savunma gücünüzü gerek kara gerek işte hava gerekse deniz niye hazırlamadınız? Allah Celle Hazretleri onlara imkan verdi, sizin elinizi mi bağladı? Yok. Yüz sene boyunca Osmanlı'nın son dönemindeki gücü, ittihat ve terakkinin nasıl yok ettiğini biliyoruz hepimiz. Bu tarih biliyor bunu. Tarihi okuyan insanlar da bunu biliyorlar. E, o günden bugüne ne yaptınız? E, güç hazırlamadınız, kuvvet hazırlamadınız, savunmanız için bizi hazırlamadınız. O da geldi tepenize bindi. O zaman burada Allah Celle ve Ala Hazretleri'nin onlara vermesi gücü, ama e Allah niye güç onlara imkan veriyor de bize vermiyor? Esen Allah'ın emrini yerine getirmedin ki? Cenab-ı Hak bakın Mülk Suresinin sonunda neyi koymuş? Yeri gelmişken söyleyeyim. Nûun ve Kâlimi ve Ma'as Tûrûn Suresini koymuş. Mülk Suresi ne diyor? Kainatın mülk Allah'ın mülkü olduğunu söylüyor. Kainat benim mülküm diyor. Bu mülk, bu mülk istediğime, istediğim şekilde veririm diyor. Ama hemen arkasında da Nûn vel kalemi ve mâ suresini koymuş. Demiş ki, mülke sahip olmak isteyen, bu mülkü idare etmek isteyen, elinde tutmak isteyenler benim, bunun da benim halifem olmak isteyenler, kaleme ve kalemin yazdığına ne yapsınlar? Sarılsınlar. Yani okumaya, yazmaya, ilme, teknolojiye sarılsınlar demiş. Biz ilim, teknoloji, araştırma, ar-ge uzak durmuşuz. Ondan sonra da kainatta işte şu kafirler niyazülme diyor diye birbirimize serzenişte bulunuyor. Hayır, suç bizim. Şükürsüzlüğümüz değil sadece. Buradan girdik yola. Ya Allah'ım bize caydırıcı olun. Bunun için kuvvet hazırlayın dediği halde biz kuvvet hazırlamadık. Kuvvet hazırlamayınca da karasal güç, hava gücü, deniz gücü hazırlamayınca da adam tepemize ne yapar? Biner. Bugün İslam aleminde Sadece Pakistan'da atom bölgesi, atom bombası var. Niye bizde yok? Niye bir İslam aleminde yok? Neden? Bu bir, bunun soruşturulması gerekir. Bunun için gerekli, ha atalım da birilerini yok ederim gibi değil. Hayır, caydırıcı olsun. Elimizde en etkili ve en modern silahla bulunmalı. Mazlumu savunma kadar. Ama adına. mazlumu korumak için. Dünya barışını korumak için, bakın Protokollat Sıhyan diye bir kitap var. Hı hı. Bir Yahudinin ama şu anda aklıma gelmedi, müellifin ismi Yahudi müellifin ismi. Diyor ki Osmanlı yok olduktan sonra diyor, dünya iki şeyi tanıdı diyor. Biri terör, biri de açlık ve kıtlık diyor. Dünyanın kaynakları insanları beslemeye yetmediği için değil, dağıtımın adaletsiz olması. Biri affedersiniz çok haşa dinleyenlerden de özür dileyerek söylüyorum, haşa meclisten dışarı, tamam Semiz kediler gibi semizlenirken, beslenirken, şişmanlarken biri de acırlıktan kaburgaları sayılır hale geldi. Niye? Tereyağı kümeleri orada, ballar orada, yağlar orada, her şey orada bir tarafta. Bir tarafta kendi ürettiği yemen insanlarla dolu. Bu işte bu dünyanın huzurunu, mutluğunu sağlamamız için Müslümanların güçlü ve kuvvetli olması gerekir. Çünkü batı medeniyeti dediğimiz olay kesinlikle ve kesinlikle medeniyet üzerine kurulmuş bir şey değil. Sömürge üzerine kurulmuş, kan ve gözyaşı üzerine kurulmuştur. 1789 Fransız İhtilali bugün İspanya dediğimiz eskiden Endülüs mevi devletinin fizik, kimya, efendim ve sair müsbet ilimlerde ilerlemesini aldı getirdiler. Sanayi teklemini sanayi ve teknolojik gelişini tamamladıktan sonra medeniyet kurup toplumları bir arada huzur içerisinde yaşatmak, barış içerisinde yaşatmak yerine onları bölüp parçalayıp küçültmek ve ondan sonra da onları yönetmek ve kaynaklarını sömürmek için kullanıldı. Medeniyet bu değil. Medeniyet insanlığa hizmet etmek ve medeniyet bütün toplumları kültürüyle, diniyle, ilmiyle, irfanıyla, örf adetiyle birlikte hür ve serbest bir ortamda yaşamalarını temin etmekti. Osmanlı'da olduğu gibi, Selçuklu'da olduğu gibi. Ama bugün batıda çoğulculuk var mı? Hayır yok. Adı çoğulculuk. Onun için değerli kardeşim. Allah Celle ve Ala Hazretleri bu dünyayı imtihan için yaratmış. İmtihan edilen insanlar serbest bırakılmış. Zalim zulmüyle imtihan, zalim fiilleriyle imtihan edildiği mazlum da onu engellerip olmamasıyla, sair emirleri yerine getirip getirilmemesiyle imtihan ediliyor. Şeytan aleyhillâne, biliyor musunuz kimden kaçar, kimi dost eder? Şeytanın, şeytanın en çok sevdiği insan kimdir? Neme lazımcı olan insandır. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyen insandır. Efendim sen kendi, bak, her her koyun çok özür dilerim, kendi bacağından asılır. Ee, sen kendini kurtarmaya bak. Hayır kardeşim, ben hem kendimi kurtaracağım, hem çocuklarımı kurtaracağım, hem neslimi kurtaracağım, hem de bütün insanlığı kurtarmak için uğraşacağım. قُوْ ve وَاَهْل۪يكُمْ نَارَا diyor Allah Celle ve Ala Hazretleri. Ondan sonra kuntum خَيْرَ اُمْمَتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوهُ وَالْمُنْكَرِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ Siz en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlık için çıkartılmışsınız. Çıkartılan en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülüğü de yasaklarsınız diyor. E kötülüklere set çekmek neyle olur? Güç ve kuvvetli olur. Güç ve kuvvetli olur. Onun için e, bugünkü içinde olduğumuz durumu sadece şükürsüzlüğe bağlamak eksik bir bağlamdır. Bunun başka amirleri de başka sebepleri de vardır.